La ilahe illallah zikriyle gidereceğim. Her şey buna kıyas edilsin. Nakşibendiler bu temele sefer vatan ismini vermişlerdir. Salik amaçlarını Hak subhanehu ve teala'nın rızasına bağlayarak, beşeri sıfat ve hayvani arzulardan sıyrılarak sıfatı melekiye ve ahlak hamidenin vatanına doğru sefer eder. Seyri ilallah dedikleri budur.